Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... Modern Sabahlar saat 10'a kadar da esprilerle şakalarla karşınızda. Ve şimdi Radyo Otlu B stüdyolarına hemen bir kulak veriyoruz. Oktay Demirci B stüdyolarından sesleniyoruz. Size hoş geldiniz efendim. Merhaba, günaydın. Keyifli bir çarşamba sabahı diliyoruz. Merhaba, günaydın. Eg ve çok değerli konu sevgili dinleyiciler, A stüdyolarında çok değerli bir konuk olduğunu ben buradan görüyorum. Çünkü Radyo Dt'nin stüdyolarındaki en büyük espri iki stüdyonun birbirini net olarak görmesi ve arada cam olması. O yüzden tüm Türkiye'ye olduğu gibi A stüdyolarında da buradan günaydın diyorum. Ne kadar güzel biz de A stüdyolarında aynı heyecanı paylaşıyoruz. Ve günaydın Türkiye diyoruz. Tüm B tüm Türkiye'ye, tüm tüm dış temsilciliklere ve tüm dünyaya aslında günaydın ve Burada, elbette ki B da buradan e, sevgiler saygılar diyoruz. Buradan 55 milyona günaydın diyoruz. <gülüyor> 90'a çıkarıyorum. 90 milyona günaydın diyorum. Ben 55 milyona diyorum ve günaydın demediklerim kendilerini bilir diyorum. Ben good morning diyerek herhalde Herkesi kapsadı. güzel şundum. mesajı vermiş oldu. Herkesi oldum. kapsadı good morning's diyerek. Adeta bir balkon konuşması yaptı. Dün gece huzursuzlandım ben. Şimdi yani gündeme bakarız, şeye bakarız da bir kere şu A stüdyosundaki konuğun senin her zaman yanında oturan diğer arkadaşın, kavruk arkadaşın olmadığını evet, herhalde vurgulamamız lazım. Ne şanslıyım ki bu sabah ayı gibi bir fahil yerine güzeller güzeli kızımla aynı stüdyoyu paylaşıyorum. Öyle de demeyelim canım. Ne, ne kadar nazif. E, e, e, nazif Nazif <gülüyor> Nazif Fahir, <gülüyor> fahir Övünç diye geçer Hatta Nazif Fahir Övünç diye geçer Doğru ee, fahir nar, narin, narin ayak bileklerini Göz önüne getirirse kimse Ege'nin bu tespitini çocuk, herkes ha, ha, çocuk, beni, çocuk haklı demez Şu anda herkes beni eleştiriyor Şu anda eleştirilen durumuna düştün ee, Ama Fahir yerine Biri var bugün stüdyomuzda var. Bir Alin bu var zaman. sevgili dinleyiciler Merhaba Günaydın değil merhabayı tercih etti. Hoş geldiniz Ali'nin Ali sonra gündemle beraber. Tamam. Özellikle Türkiye şu anda biliyorsunuz böyle bir e, tartışmalar yaşıyor. Hı hı. E, ona bir <gülüyor> siyasi şey Yorum abi. yapacak günün yorumu diye. Bir e, Günaydın Türkiye der misin Ali'nin? Çünkü herkes Günaydın Türkiye diyer. Günaydın. Günaydın Bey Studiosu'nda ilk önce istersen. Evet benim bu taraf çünkü benim olduğum yer Bey Studiosu. Bana dememiş oldun. Tamam. Demek o sonra. zaman ilerleyen dakikalarda diyecek. Herhalde bu mesajı da... E, ...Oktay en güzel şekilde almışsındır. Sana neden günaydın denmediğini? O 55 milyona dedim ya sadece ben. Herhalde ondan. Biraz daha kapsayıcı olmanı istiyorum Oktay. Ha ah, ah, ha. Ege ne yapayım ben ne yapayım ya? Dün bir uysuzlandım ben çünkü dün... E, ...şöyle bir haberle uyudum. E, telefonuma mesaj geldi. Oktay Bey... E, ...Disney... George Lucas'ın sahibi olduğu Lucas filmi satın aldı. <gülüyor> ve çok yakında... Gidiyoruz Disneyland'da! <gülüyor> Gidiyoruz Disneyland'da. Dikkat ettiyseniz ben şiir okudum. <gülüyor> şiir kısmını yaptım. Ege şarkısını söyledi. Lucas filmi satın aldı. Ne kadar satın aldı, nasıl satın aldı, ne tip imzalar atıldı bunlarla ilgilenmiyorum. İlgilendiğim kısım ve rüyalarıma giren kısım... Star Wars'un 3 yeni filminin geleceği. İlk önce bir tema parkını yapsalardı. Disney deyince aklımıza ilk o gelmiyor mu ya? Bunun sırası mı var Ege? Yani öğrenemedin şu ülkemizde hiçbir şeyin sırası olmadığını. O da yapılsın, o da yapılsın. Aslında şimdi düşünüyorum Disney'in her attığı filmler o kadar da kötü olmuyor. Karayip Korsanları mesela. Ondan sonra. X-Men. X-Men değil mi? E tabii X-Men. Aldılar son, değil mi? Şey doğru. En son en son X-Men oldu. Evet. Stan. Hakikaten dünya imparatorluğuna gidiyor. Ayrım. Ayrım ama Star Wars yani Star Wars. Vallahi benim gördüğüm rüyaları biraz sonra anlatırım sana. Yayında anlatılacak şimdi. Gerçi o yeni çekilen üç Star Wars'tan daha kötü Star Wars'ta çekilmeyeceğine eminim. Niye yani, yani canım? Ne alakası var ya? Yani çekilen 3 tane hele o uzun kulaklı adamlarla falan komedi. Bunu da koyalım abi. Millet buna çok güler diye bir tane. Ne o Jar Jar Binks diye bir adam koydular ya. İşte şöyle ben de sırf Jar Jar Binks olacağını düşünüyorum. Disney çekecek şey. Yok Disney güzel çeker. Disney çünkü paranın nerede olduğunu biliyor. Bir taraftan da Star Wars bizim çocukluğumuzda var diye de bize hitap edecek bir film olma şeyi yok. Biz nasıl çocukken bizim paralarımızı aldılarsa oyuncaklarıyla boyuncaklarıyla yeni neslin parasını almak için biraz onlara hitap etmesin. Valla o da tabii yani o da olabilir. Yeni neslin parasını da almak için olabilir ama yani şimdi sen de öylesin galiba. Star Wars'u filmlerden ve filmlerden tanıyoruz. Filmlerden biliyoruz. Çizim, çizim ama <gülüyor> Star Wars evreni diye bir şey var Ege. Yani şimdi sen bu kadar şey yaklaştın Disney'in yaptığı iş kötü olmaz falan filan diye ama yani tamam yani George Lucas ağzımız kendi kendi açıp izleriz kendi kendini bitirdi. Disney toparlar. Merak etme George senin mahvettiğin şeyi biz toparlayacağız. Biz senden daha çok seviyoruz Star Wars'ı demiş. Şöyle da. George Lucas var zaten projenin başında. Yeni filmlerde yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı olarak görev almayacağım. Ama projeye danışman olarak destek vereceğim demiş. Yani ee, bir şey var. Ne oldu? Yaşam alanında birisi mi geldi? Yaşam alanından kadroş geldi. E, 2015'te gösterime girecek ilk film. Hı hı. E, hikayenin ne olacağı belli değil. Herhalde sonrası. Star Wars 7 diye gelecek. Yani Star Wars'un bir... Nasıl sonrası? Belki de şeydir canım. Anakin'in e, babasının... Biliyorsun babasını bilmiyoruz doğruduruz. Anakin'in... Yani, yok yo, güçün... babasını biliyoruz. Güç doğdu. Yani i̇şte güç de onu güç anlatabiliyoruz. Güç doğdu diyorlar. Yani kadın artık neyi... Kaç tane güç doğdu şey yaptı o gezegende bir... Tatooine miydi onun gezegeni? Güç... Gayet akıllı, yani, da daktaydı yani. Güçlüsüz, incisiz, şey, her türlü tü yani. şey yapmıştı yani. Vallahi evet, yani öyle bir şey var belki onun ayrıntısını göreceğiz. Bu Star yani Wars'un çocukları, çocukları işte. var. Yani şey evet. Star Wars'un çocukları Star diye Star Wars'un çocukları evet. diye böyle hatta galaktik başlarda var. Tamam iki tane. Prenses, şey, prensesle Han Solo'nun çocuklarının romanları falan vardı bir aralar. İşte onlar hep o evrendeki o yani şeylerdi. Yani onlar... E... Herhalde devamı yapacaklar. Bir sit çıkar mı bilmiyorum bir daha. Aradan bir sit görünür mü? Görünür tabii ki. Bol kıyafetler giyiyorlar ya. Aradan belki bir şeyler... Ama... Bu Star Wars'un çok güzel bir şansı vardı. Onu değerlendirmediler. Bütün dünya yerinden oynayacaktı bundan. Birkaç sene önce. Ney? Onu yapsaydı George Lucas... Şimdi bir çöpümüzü ona tapıyorduk yani Üçüncü onu, çocuk değil mi? Üçüncü çocuk orada yaptılar işte ya evet, çok güzel olurdu İki tane çocuk olsun. doğurdu kadın öldü Halbuki orada bir de üçüncü çocuk olsaydı Herkese abicim hadi tamam Bunun bir tanesi yok bir tanesi prenses Üçüncüsü kim? Orada George Lucas sakalını sıvazı Onu da seyredersiniz İşte inlerdi. o zaman ama kapanmamış olacaktı O zaman şey lafa edilmemiş olacaktı Abi 4 5 6 1 2 3 şeklinde izliyorsun Diye bir şey olmayacaktı yani Şimdi nereye girecek o yedi? Benim de düşündüm o 4-5-6-7-1-2-3 nasıl olacak? Hakikaten çok karışık. Çok karışık bir konu ya. Nereye alıyorduk abi 7'yi? Şimdi 7-8-9 gelinceye kadar en sona at abi. 8-9 geldikten sonra falan diye. 7 çıktıktan sonra o tip tartışmalar da olacak yani. Bu arada 4 milyon Benim esas beklediğim filmde Matrix'in bir devamı gelsin. Gelir Matrix'in de devamı Matrix'in devamı gelmiyor. Erken yani, daha ya. diye artık erken ya. Yani Lazım. Onlar yeni teknoloji bekliyorlar galiba. Bachowski kardeşler mi? Hı hmm. Yani çünkü o ilk Matrix biraz da teknoloji şovuydu ya. Evet. Yeni bir teknoloji çıksın da onla filmimizi çekelim. E, bari yaptılar falan. yeni filmleri var şimdi. Onunla onu sen idare bir karış et. Karışık bir show film. Cloud Atlas geldi. Hı. Geldi mi o film? Geldi mi? Gelmiş da. galiba. Evet. Yani. E... ...pek iyi şeyler okumanın film hakkında... ...ama izlemek lazım tabi yani... ...izlemeden Optical... de kötü bir şeyler söylemek tabii, tabii. çok ayıp oluyor... sevgili Çok ayıp. Emeğe Sonuçta diyor. emek var ve sette çok eğlendiler. Valla... <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> ...valla bilmiyorum işte yani... ...Star Wars'un şeyi... ...ben yatarken dediğim gibi okudum... ...uyumadan önce ve çeşit çeşit rüyalar... ...aman efendim lordlar, sitler... ...efendim şeyler, yodalar... ...geldiler, geldiler, geldiler, geldiler götürdüler... Aldılar, ...aldılar, aldılar, gittiler. Yani... Ee, karışık olacak nasıl olacak ne biraz daha bir ayrıntı verselerdi çok iyi olacaktı ee, işte şununla ilgili olacak bununla ilgili olacak ama şu belli 4 milyar dolara satıldı Lucasfilm Disney. İyi, gayet güzel ve satılır satılmaz ilk icraatında e, açıkladı 2015'te 3 e, yeni Star Wars filminin ilkini e, Star Wars hayranlarının gözünün önüne atacağız Star Wars'ta ne güzel 3'er 3'er gidiyor Tabii 3'er üçer 3 öyle gider zaten. Hep öyle gidiyor ama. Ya yani bu yeni filmlere bakıyorum da ben şey de öyle. Örümcek adamdı 3'te kadrosu sözleşmesi mümkün ne o emekliliği geliyor birisinin. 3'lü anlaşma ediyorlar. 3'lü anlaşma. anlaşma yapıyorlar. Hep Bir tek şeyde olmadı galiba değil mi ya? Born serisinde. Bourne serisi de üçlü anlaşmadı. bitti. Doğru dörtte. dörtte. Emekliliğinin tekabüt oluyor. Hemen doğru. gidiyor. Başka filmlerde oynama şansı. Doğru. Birinci dereceye geliyor olabilir üç filmde ya. Bir Hollywood aktörü. Şeyde mesela. Ha, mesela birinin dördüne geldim. Ben artık. Ben öyle Matt Damon'dan o lafı okuduğumu hatırlıyorum. Harrison Ford bir tek şey yaptı. Dördüncü Indiana Jones'u çekti. Onda zaten sözleşmeni çalışmış onunla. Kadınol değil de. Onun, emekli olduktan sonra çalışmış. Onun da sebebini ben şey diyebiliyorum. Harrison Ford'un e, yani gençliği döneminde yeşil pasaportu. Bayağı bir e, 24 sene çalışman lazımdı. Yeşil evet. pasaport alıncaya kadar film çekti. Aldı pasaportunu ayrıldı. Sonra zaten onun şeyi gelmişti. Star Wars'ta da 3 film oynadı diyor. Evet. Aslında emekliliği gelmişti Indiana Jones zamanında. Hı. Kullanmadı onu. vecaiş yaptı. Becaiş Ege Bey becaiş için sizi içeriden çağırıyorlar. Bu arada artık Yeşil pasaportlarda eşinden dolayı diye bir şey yazmayacakmış biliyor Hah, musun? be yaşasınlar ya. Yaşasınlar mı? Ne ne yazacakmış orada? Kendisi hak kazanmıştır diye mi? Hayır, <gülüyor> öyle bir şey yok. Yeşil basaportu verecekler, İsmini soyadını yazacakları ge. Bunu ee, bize bildiren Ayfer Hanıma da çok teşekkür ederiz. Egeye muştulayın diye haber verdi. A süper oldu bu. Ya senin... yani ben de artık bireyim yani. Eşimin gölgesinden yani... kurtuluyorum? Kendi çalışmalarımla sanatımla şey yapacağım. Şöyle söyleyeyim yani tam bireyde değil de yani ee, şey gibi düşün. Yani Sorgulanmadı eğer hani bu pasaportu nereden aldınız gibi Bey falan diye bireyi gibi takılabilirsin. Ama ikinci soru Hayır, da ortaya çıkıyor Foyan. O zaman şey yapsınlar benim de Alin gibi bürgenin pasaportunu da eklesinler madem eşi olarak takılıyoruz. Ha ek. Sen evet. de mesela uçağa bindiğin zaman mesela Tek bürgenin kucağına lazım. oturup bir ek kemer. O tip bir şey mi <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir küçük kemer alabilir miyiz biz? <gülüyor> Aa, onun Hep dışında, güzel haberler Oktay arka arkaya Ya vallahi arka arkaya seni biraz neşelendireyim dedim ee, Sen de hadi bakalım bizi biraz neşelendir Şöyle güzel bir neşveli şarkı çalıyoruz Güzel mesela. bir ajda patlat da hadi neşvelimiz yerine gelsin Diskoların disk olduğu dönemden bir şarkı olsun o zaman Hadi ajda çal ajda. ha İşte bu Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz modern Sabahlar'da devam ediyor sevgili dinleyiciler. dolu bir çarşamba sabahı. Gündem yoğun espriler ve şakalar elbette. Oktay Demirci. Efendim canım. İçinizdeki insanları gömüp yayıncı kimliğinize döner misiniz? Abi çok zor oluyor ya. Çok zor oluyor. Sevgili dinleyiciler. Ee, burada bana bir mesaj vardı. <gülüyor> Çünkü bana verilen direkt mesajları anlarım. Öyle bir özelliğin vardır. Ee, arılarla ilgili bir e, haber var. Sonra da e, Bahreyn'e gideceğiz. Ama önce bir takip haberleri köşemize bakalım istersen. Tabii ki. Ee, pardon. <gülüyor> Mesajını anlamamıştım. Hemen geçiyorum. Takip haberleri. Az sonra takip haberleri. <gülüyor> takip haberleri. Takip <gülüyor> haberleri. Şuraya gönderdin. Şu tarafta. Ne şey. yaptın? İşte. O da değil. Şuraya. Bir yandan. O da. Hadi bakalım. O da. Alalım. Yakala. Takip Haberleri. Evet sevgili dinleyiciler günaydın. Takip Haberleri'nde bakalım bugün kimi yakalayacağız. Bundan 2-3 hafta önce bir konuya değinmiştik. Sümele Manastırı'nda bir freskte bir havarinin. Ee, Cumhurbaşkanı Gül'e benzerliği iddiasıyla bir inceleme başlatıldığını söylemiştik. Evet. Hatırlıyorsun. O inceleme tamamlandı. Freski yapanlar hakkında soruşturma yapıldı mı? Soruşturma yapılmadan bir iki e, itamda bulunulmuştu. Ee, daha doğrusu tespitte diyebiliriz ona. Bu freski yapanlar. Ee, çok özür dilerim ama. Terörist mi diye soracaksın. Terör, teröristliyim tabii doğru ya. Çünkü hani stadyumda sıklayanlar da terörist olduğuna göre ben acaba yani başka niyetleri mi var falan ideolojik diyecektim de. Bir kıt daha yukarı çıkalım. Ee, Yok yukarı değil o onlar artık aynı oldu. Terörist miymiş yani böyle bir yıpratma için miymiş? Henüz belli değil o gerekçeli kararı okumak lazım terör, uzun uzun. Fresk. <gülüyor> fresk. imal etmek suretiyle terör... Fresk'te 17. 17. yüzyıl terörist freskilerin yüzyıldan bu yana hiçbir müdahale de bulunulmadığı tespit edilmiş yapılan inceleme sonucunda. Hani Cumhurbaşkanı Gül'ün aynısıydı ya freskle bir 17. vatandaşın. 17. yüzyıl öncesine gelirsin o zaman mecliste bir komisyon kurulsun evet. Fresklere inceleme komisyonu diye çağırsınlar. Bir Her bir partiden e, sandalyesi ki. oranında bir şey e, üyeler seçilsin bir komisyon toplansın. O komisyon bir şey yetki versin. Bir alt çalışma grubuna. O çalışma grubu çalışsın. Sonra dönsün. Nasıl? Bence çok güzel. Zaten aynı böyle olmuş. Meclisteki bütün milletvekilleri bir komisyonda mı? Galiba isteyenler komisyonda ya. Yani komisyonsuz milletvekili bir komisyon olsa da girsek diyen var mı? Çünkü var. yoksa meclisi gördük odalarında oturuyorlar. böyle meclis lokantası da kuru da geçmez yani bütün bir yasama yılı yani e, yok ben komisyona girmek isteyen muhakkak kendine göre bir... yani kol gibi düşün bunu yani kol temizlik gibi komisyonu erken, ha mesela yani mesela temizlik komisyonunda cuma günleri meclisin perdeleri veriliyor öyle bir şey mi tabi mesela deriler yüz kişi koltuk derileri şey evet. biliyor, götürülüyor parça parça ee, yani bizim mesela Türkiye Büyük Millet Meclisinde her partiden birer temsilci birer kol şeyi o mesela kendi koltuklarını götürüyor ama mesela ee, İngiltere'de ne bileyim işte e, İsveç'te gelişmiş demokrasilerde mesela oldum. muhalefet parti iktidar partisinin koltuklarını yıkar. İktidar Öyle bir Partisi, değişim. Hmm. Öyle bir de Biz de o, o değil. O cihazı. Kültürel, kültürel bir şey tabii. bu. Ee, neyse konumuza dönecek olursak komisyon toplandı. Ee, Kültür Bakanlığı bir yetki e, verdi. Bir inceleme yapması için bir e, şeye arkeologlara Ondan sonra hiç alakası... Daha doğrusu yani hiç dokunulmamış demiş. Bu freske mu, dokunulmadı mı? Bu İtalya'da bir kadın mahvetti ya bir tane. Şey İsa heykerini. Ne yaptı bilmiyorum. Yani. Ne, ne zaman. Ama can olay oldu ya. Kadının bir yaşlı bir kadın. Tam Türkiye'de olacak olaydı o ama gitti böyle. Ne zaman ay ya ben hatırlamıyorum. Ben askerde miydim o zaman? Bu ne? Duvar... Yok ya bu bir ay önce falan vardı. <Gülüyor> İtalyan kadın. Ay bunu çok çirkin yapma Bir... Şey İsa resmini suratına benzetti. Sonra da ay ben bunu mahvettim diye gitti böyle yetkilerin. Eciş bücüş bir şey yapmıştı falan. Hmm. O olay yüzünden mi fresklere müdahale edildi mi edilmedi mi gündemde onu bilmiyorum. Hayır ya işte Cumhurbaşkanı Abdullah Kül'ün aynısı havarilerden biridendi ya. Tamam da yani Üzümenim aklı başında onası. herkes şey der. aa ne kadar enteresan der. Yani ben olsam öyle derdim. Sen aklı da. başında demeyelim ona da Ter Yüzey olaya yüzeysel bakan diyeyim. <gülüyor> yüzeysel bakan, e, derinlemesi normalleşmemiş insanlar. Normalleşmiyor, doğru. Ben statükücü oldumda. Statükücü ve seçkincisi. Seçkinci olduğumda <gülüyor> Aa, bak, bak freske baktardım. Yani ne kadar enteresan benziyor. <gülüyor> Ama tabii ki daha demokrat olanlar bunun için bir komisyon kurmayı şey yapıyorlar. Bazen seçkinciyiz, test, test, bazen teröru <gülüyor> kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü e, incelemeyi başlattı. Hemen Trabzon'a göndermişler. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı verdi abi. Şey. Verdi de. Yani nasıl başlatıyorlar? Cumhurbaşkanlığından yazı geliyor. Yazı geliyor. Lütfen bunu araştırmasınız. Müze araştırmış araştırmış bir heyecanlanmıştır büyük ihtimal. kültür vatanına yazıyor Cumhurbaşkanlığı. Çünkü bir vatandaş şimdi ilk defa. Hatırlıyor. Evet doğru. Sen, bir, bir vatandaş e, Sümeleman Aslanı'ndaki. Eşiyle veya sevgilisiyle gezerken Eşi, eşi diyelim. Sevgilisi olsa bile eşi dememiz lazım. Çünkü terörist olabiliriz. <gülüyor> ee, bakıyor, <gülüyor> Sümele Manastırı'nda 12 havarilerin. Her tarafı terörle çevrilmiş ya. Vallahi yani. <gülüyor> 12 havarilerin. bakıyor. zaman ne, şey diyorlar ya, uykuda ajan var ya. Öyle bir şey mi? Kıbran terörist mi? Öyle bir. Evet. O yüzden herhalde biz. Yani, ha, ha, ha bire bir terör. O kadar gizliyiz ki haberimiz de yok ama yani olabiliriz her an dikkatli olabiliriz, olabiliriz. valla Şimdi o bir başka şey. Benim valla terörist olduğumu söylesem anne elini öperim yani vallahi teşekkürler sayende öğrendik diye bilmiyorduk bugüne kadar böyle yaşamışız. Sen elini öpmek için zaten teşne olduğunu bu yayın döneminin başında hakikaten sürekli bir şeyler yapıyor insanlar bunların evet. e, sıradan demokratik hakları olduğunu düşünüyorlar. Halbuki ne sonra var. açıklanıyor terörist oldu. Ah bir gün sonra yaşadım. bazen bir Bazen iki gün sonra açıklanıyor. <gülüyor> Genelde iki ama. <gülüyor> Dün açıklandı mesela önceki günkü olaylarla ilgili olarak. Neyse bu başka bir konu. Bugün bu şu anda olduğumuz yer takip haberleri köşe. Seyge. Özür dilerim ben konuyu dağıtıyorum. O da bir başka bir teröristlik. Trabzon'un da... Maçka ilçesinde sevgili dinleyiciler bir kere daha hızlıca dönelim. Ee, Sümele Manastır'ını gezen bir vatandaşımız bakıyor. 12 havariler e, Freski, Fatih Bey. Fatih Bey, Freskin şöyle bakır bakıyor, diyor, Abdullah Gül'ün ne kadar benziyor, der, George Clooney'e benziyor? Hayır hayır, Abdullah Gül'e benziyor deyip son kararını verdikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na yazıyor. Şuradaki şöyle, şu şu yerdeki, şu Size Freskin aynısı, siz aynısınız diye <gülüyor> böyle bir... E, Saygılarımla Bekleyim, arz ederim. Adeta ihbar ediyor ve bilgilendiriyor. Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı'nda diyor öyle bir şey mi var. O zaman Kültür Bakanlığı'na bir soralım bakalım falan diye. Ondan sonra onlar da oraya yazıyorlar. <gülüyor> Kültür Bak, Bakanlığı. bize şey sorabilir miyim? Hı. Yani bu e, sonuçta Cumhurbaşkanlığı'na mektup yazma şeyi var ya. Evet, say, Sayın cumhurbaşkanlığı işte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na Ankara diye bir dilekçe herhalde mektup. Bu dilekçe mi onun gibi bir Cumhurbaşkanlığından şey? Cumhurbaşkanlığı'ndan giden. Aha, şu tarihte Sümele'de yaptığım gezi sırasında e, duvarlardaki fresklerden birindeki e, yüzün size benzediğini tespit ettim. Fotoğraf ektedir. Saygılarımla bilgilerinizi arz ederim diye bir mektup. Gibi Tam bir şeyi. bir adam oturup cumhurbaşkanlığında yazıyor. Biz He. de şey yazamıyoruz sayın cumhurbaşkanım. Işte, pazardan şeftali aldım. Adam hep çiftlikleri alta koymuş. Bilgilerinizi arz ederim. Ya yazabilirsin tabi. cumhurbaşkanlığı ser serbest. Mesela biz kek yaptık geçen gün. Kestik. Şöyle yan tarafından bir baktık. Aa bir şey yazıyor orada. Hemen onun fotoğrafını çektik yazdık gönderdik <gülüyor> Cumhurbaşkanlığına. Ne yazıyorsa yazsın. Yani herkes bir limonlu kek bir kakaolu kek yapsa. O kek mesela dün Atat şeyde her taraftan görünüyordu. Azıcık bu Ankara'nın her tarafından görünüyordu yani. Ay ayın çevresinde bir hare oluşmuş. Gördün mü sen onu? Hayır görmedim. Ya tabii yani başta Kastamonu olmak üzere her yerden görünüyordu ülkemizde. Mesela gör onun fotoğrafını çek gönder Cumhurbaşkanlığına. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı ile şey serbest ya mektup yazabilirsin vatandaş olaraksa sen... sonra takibi almazlar mı ya da sadece üzülürler ne vatandaşlarımız var diyor Hakikaten <gülüyor> neyle uğraşıyoruz falan mı diyorlar yani en sonunda bir şey talep ediyorsan veya bir şeyde bulunuyorsan ona göre bir cevap gelir herhalde. Değil çünkü yok. bak Fatih Bey şey demiş bir havari figüre eşimin dikkatini çekti bu havaride suretinizin kullanıldığını gördük nokta bu kadar yani iki cümle üç cümle önemli değil yani hani adam tartmamış <gülüyor> bunu burada. herhalde yeni mi yaptılar acaba <gülüyor> Vallahi burası da müze yani e, bayağı eşki ama herhalde biz, biz bir mektup yazalım da gerekliler var. Biz hiç akıl yürütmeyelim gerekli kişilerin mesaisini. 18, 18 Eylül'de hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na e, konunun incelenmesini istemiş Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği. Hı hı. E, bunun üzerine de Kültür Bakanlığı işte dediğim gibi Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün harekete geçiriyor. Ondan sonra Trabzon'la beraber, hep beraber anıtlar, güzel, ortalık karışıyor yani Trabzon falan filan. Hadi çıkıyoruz falan. Senin görevin lan olsun burası benim bölgem federaller falan fısıltı derken burası müzenin. Hayır Kültür Bakanlığı'na federal bağlısınız falan diyor oradan e, şey geliyor, ihtiyar heyeti geliyor falan. Burası köydür binlerce yıldır falan. Federallerle ihtiyar eğitiminin ortak çalıştığı ender projelerden biridir ee, Türkiye'deki. Sonra şu ortaya çıkıyor yani bu e, çıktı bu çalışma sonucunda hiç dokunulmamış yani hiç böyle dokunmamış. bir ayrıca o İtalya'daki kadının yaptığı gibi işte bir şeyler yapmamışlar uzmanlar incelemiş ve 10 e, kaçıncı 17. yüzyıldan itibaren hiç dokunulmadığı açıklanmış e, algı yanılması olduğunu ifade etmiş kim demiş? Algı yanılması olamaz yani, ki zaten yani bir, bir Cumhurbaşkanı şeyi, Güle benzetilmesi tamamen algı yanılmasıdır efendim. Yanılma demiş. olmaz ki ya algıda bir adamı birisine benzetiyorsan o senin zaten, zaten subjektif şeyin şu nokta. Algı. Şu Hayır benzemiyor sen, sen bak parmağımı sallıyorum sana şu noktadan sonra Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün uzmanları ve anıtlar müdürlüğünün yüksek kurumcularının onun şeyine ters bir şey mi söylüyorsun? Terörist, terörist olursun tabii bu dikkatli. Konuşun. Hayır o zaman tamam. Yani ben sadece orada bir algı ifadeyi düzeltmek de, istiyordum. Algi yanılması ve algı, algı yanılması de. diyorum. Ben de ben algı de yanılması aynen. değildir efendim. Algıda seçicilik diye bir açıklama yapanları da terörist <gülüyor> ilan ediyorum Ben de terör, Ben de terörist değil miylemiyorum ve e, onları onları da. ...lütfen e, ideolojik olmaktan... ...şöyle bir adım geriye çıkıp... ...ideolojik olmadan şöyle bir bakmalarını istiyorum... ...Aline soralım o zaman... ...algıda seçicilik mi... ...algı yanılması mı... ...hangisi sen söyle... ...ama bak... ...terörist durumuna düşersen ona göre... ...çocuğa öğretme böyle şeyleri daha... Kaç... ...değilsin canım... Aa, ...bak orada çocuklar kaç yaşında... ...çocuklara da şey dediler... ...ne dersin sen bu işe... Bilemedim. ...evet... E, ...şimdi... Ne diyeceğini söylemek için bizi arayabilirsiniz söylediğinizde. <gülüyor> Öyle bir yarışma vardı. Hala var mı ya? Nasıl? Çocukların ne diyeceğini tahmin ediyordu yetişkinler Aa, falan Berna Leci'nin sunduğu yarışma. Hı. Ne kadar güzel programdı o. Şu takip şeyini kapatalım mı? Takip haberlerini. Konudan konuya atladık. Ee, takip haberlerini herhalde burada yeterince e, fresk, fresk konusunu kapattık. Bir başka takip haberlerinde görüşürüz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili dinleyiciler tekrar günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. Saatimiz 9'u altı dakika geçerken stüdyoda bir konuğumuz var. Çok değerli hanımefendi Alin Kayacan. A stüdyosunda konuğumuz. Hoş geldiniz Alin Hanım. Merhaba. Öncelikle dinleyicilerimiz sizi biraz tanımak ister. Hangi okula gidiyorsunuz? Önce onu sorayım size. Pardon. İlk soru olarak şunu sormalıydım. Okuyor musunuz? Okuyorum. Okuyorsunuz. İkinci soru olarak e eğer onaylarsanız hangi okula gidiyorsunuz? Fransız okulu. Fransız okulu. Kaçın sınıftasınız Ali Hanım? Evet. E sınıfınızda en çok Bana da biraz sorarsan. Arada. Sana sormuyoruz abi herhalde. Ağustos videosundaki konumuz Ali'm bugün sınıfınızda en çok sevdiğiniz arkadaşlarınızın isimlerini söyler misiniz? 3 tane Naz tamam. Ateş. Evet, bir kişi kaldı bak iyi düşün, bak şu anda seni dinleyip sonra niye benim ismimi söylemedin diyenler olabilir Milika Üçüncüsü ne? Mil? Mi Milika Mısırlı Kendisi. Tamam. Bildiğimiz Peki. Melike ama başka türlü söylüyoruz. Biz de e, Naz, Ateş ve e, Melike'i çok seviyoruz. Ali. Şey bir sorar mısınız? Babaya vuruyor musunuz? Evet. E, şimdi birazcık daha özel sorulara gireceğiz eğer izin verirse. Girelim mi Ali? <gülüyor> <gülüyor> programımızın adı Çanak Sorular olsun mu? Oktay Demirci ile Çanak Sorular diye bir program yapalım mı? Çok güzel olur. Ali bir saniye bir programımızın ee, sinyal müziğine girelim. Evet. Çanak Sorular Bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? <gülüyor> Kabul buyurun efendim. Çanak Sorular Oktay Demirci ile Çanak Sorular Sevgili dinleyiciler bir kez daha hoş geldiniz. Günaydın. Ee, programımızın sponsoru biliyorsunuz. O gün kimi konuk aldıysak o ya da onun bir tanıdığı. Ee, tamamen belli bir meblağ karşılığında istenen soruları sorma özgürlüğü sahibiz. Program sahibi olarak bugün ayın Kayacan konuğumuz. Az önce çanak olmayan tanıtıcı soruları sorduk. Şimdi çanak sorular bölümüne geçiyoruz. Ee, dinleyicilerimizden çok fazla sayıda soru var ayın Hanım. Müsaade ederseniz onları ben size ileteceğim. Tamam mı? Olur mu? Evet, olur diye bir e, onaylama işareti geldi. Siz de sevgili dinleyiciler, Ali'ne sormak istediğiniz soruları... modern sabahlar e, Twitter adresinden e, bize iletebilirsiniz. E, bizim özel hayatımızla ilgili olabilir. E, Ali'nin hayatıyla ilgili olabilir. E, her şeyi sorabilirsiniz. Mesela onlardan bir tanesi isminin açıklanmasını istemeyen bir dinleyicim sormuş. Bugüne kadar hiç babaya el kaldırdınız mı? Alina Hanım size soruyor Hayır. Çok güzel. Tek kişilik zayıf akışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir başka <Çanak> soruların özelliklerinden. <gülüyor> Bir başka soru daha var. Bugüne kadar, Alina Hanım size, bugüne kadar e, iç yalan söylediniz mi? En son söylediğiniz yalan neydi? Küçük yalan ama yani ufak yalan. Yok. Bir altis de buradan çok güzel. Biraz istersen, bir. bir, bir... Şey özleniyorsan istersen gelirken nerede oturdun falan onu da yapabilirsin. Ha ya, vallahi çok özleniyorum da onu yapamam herhalde onun gibi ya. Niye yaparsın? Yap, yapayım mı dur? <gülüyor> evet arabanı oturuyorsun araba halde geliyorsun Alim değil mi? Ee, arabanın neresinde oturuyorsun? Peki yemeklerini güzel yiyor musun? Kendi başına yiyor musun? Evet. En çok hangi yemeği seviyorsun? Kendi başına yiyorsun? Spagetti. Spagetti. Peki ıspanak <gülüyor> yiyor musun? Ispanak mesela ıspanak sever misin? Evet. <gülüyor> babam. Ne bir babam. Toptancı marketlerine götürmüyorsunuz diye çok ağlıyordu evde. Siz Fahir'le Oktay siz ikimiz gidiyorsunuz babam toptancı marketlerine gitmiyor diye ağlıyor diye. Aha ee, bir dinleyicimizden aynı sorun ıspanak seviyor musun Alin diye geldi. Niyese ıspanak mı bu şeyde ya? Ispanak Sen, da güzel ya Başka yani. çirkin bir şey sorsa Kereviz Ke yiyor musun en diye. En sevmediğin yemek hangisi senin Alin? Yani böyle önüne geldiği zaman böyle ay yine mi bu var ya falan diye dediğin bir şey var mı yemeklerden? Var. Hangisi? Bezelye. Bezelye? Hmm, bezalye. Bak hiç bezalye... Böyle bir şey yoktur ya. Bezalyeden, tiksinden çok... Var mı? Çocuk var mı? Halin de onların feryadı oldu yayında. Başka soru var mı? Başka e, dinleyiciler... Mesela izlen... şey gibi bir soru var mı? Toptancı marketlere Fahir'le Oktay gittiğinde baban üzülüyor mu gibi bir soru. Yok öyle bir soru yok da... Baban evde de mağdura oynuyor mu diye bir soru var. Ama yani... <gülüyor> Baban sana neler yaptırıyor evdahil? Mesela e, senden evde çok şey istiyor mu? Şunu yap, bunu yap, şöyle yap falan filan diye. Ya, evde. Bir şey var. Ne var? Ne istiyor mesela? Odun topla. Odun mu topla? Odanı <gülüyor> topla. <gülüyor> Odun mu topla diyor sana? <gülüyor> odanı toplatıyor. Sürekli aynı Hı. şey mi söylüyor? Sürekli odanı mı topla diyor? Sürekli de, sürekli değil. Bazen bazen. He, bazen. Dağınık mı peki adam? Çok dağınık mı? Bazen çok dağınık oluyor. Hadi ya. Peki Selin geldi kardeş. Değil mi? Hmm. Seviyorsun değil mi Selin'i? Seviyorum. O tabii yemek yemiyor değil mi daha? Evet. Hmm, kendi kendine de yemiyor. Öyle bir şey de yok. Değil mi? Evet. Hmm. Peki ne yapmasını istiyorsun Selin'in en çok büyüyünce? Seninle oynamasını mı? Seninle konuşmasını mı? Yoksa... Böyle bir yerlere yoksa tek başına mı gitsin bir yerlere? Böyle beraber bir yerlere mi gitsin istersiniz? Toplanca marketlerine gitmek istiyorum. Hani büyüse ne yapacaksınız beraber? Nasıl yaparız? Yapar? Şarkı söylersiniz. Çok mantıklı ya. Ee, evet. Alyosha e, Rumuzlu dinleyicimiz. Ne Rumuzlu? E, Alya. Alya. Alya kuzusu e, adındaki dinleyicimiz. Aslında programımızın kapanış sorusunu bize iletmiş ee, çok ser, yani çok ağır bir soru bilmiyorum yani iletelim mi iletmeyelim mi bu arada ada pazarında e, anıt sorununa karşı mı olan sabahlar ne önlem alacak diye bırakmayın feryadı var ikinci tweeti o konuya az sonra gireceğiz çünkü o konu anıt köşesi biliyorsunuz <gülüyor> Her yay. sene Ekim ayının son günü yapıyoruz. Ve aa, evet bugün Ekim ayının son günü. <gülüyor> yayçep yay çep konusunda gireceğiz ama Şu anda programımız çanak sorular biliyorsunuz Burak Bey. Ee, e, anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı diye soran var mı ya hala? Var canım daha biz o konuyu konuşuyorduk. Çok rahatlıkla söyleyebilir cevabını değil mi anne? Hangisi? Söyle babayı daha çok seviyorum. Anne. Açık söyleniyor bizde hiç öyle tavır falan olmaz Çok güzel ya Sen dolmuşta mı gideceksin Nasıl yapacaksın <gülüyor> Veya anne gelsin alsın seni artık Ben çünkü buradan doğrudan gideceğim Erinç Bey e, burada bir kişinin Ağlamalarına dayanamamış O kişine Oktay Demirci Ne Alin Kayacan e, Şöyle demiş Elinç Bey Tamam madem öyle soruyorum Toptan marketlere <gülüyor> gidince Baban ağlıyor mu Toplam marketleri gelmiyor ya, ağlıyorum. Sizin evin altında da market var, değil mi Halin? Hmm. Kim gidiyor markete? Bazen ben babamla gidiyorum. Bazen baban gitmiş oluyor evde, hı hı. ben bakıcım da kalıyorum. Hı. O zaman annem gidiyor. Hı. Sen tek başına daha markete gitmedin, değil mi hiç? Bir kere şey gitmiştim yani tam gitmedim. Çok Ama... yakın çünkü sizin eve ya, o yüzden yani hemen ineceksin tekrar. Apartmandan indik şey yaptık böyle asansörün yanında durdu aynen. ben kendi başıma alışverişim. Asansör ve bakıcılar herhalde anlamışsınızdır sevgili dinleyiciler. Ne kadar akalite bir hayat olduğunu annenin maşallah diyoruz. <gülüyor> kombiyi de yaktığımızı söyle önce Önceden erkenden kombi Babam kombiyi hep yakardı. Bütün Kom yaz kombi açıktı de Sen. ''En sevdiğin çizgi filmi soruyor Canberk Atak'' Evet ''En sevdiğin çizgi film'' Hepsini söylüyorum Ama bir tanesini söyle Mesela, <gülüyor> <Steve MünerButin>. <foi> hmm. Mesela nasıl söyledin Ateş'i söyledin, Naz'ı söyledin Bir de Melike'yi söyledin Yani ''Finney's ve Firm'' herhalde Hayır. Ne? ''Finney's ve Firm'' He ''Finney's for... O mu? Değil dedi Bilmem maska sevdiklerim de var eşitler var. Peki. En sevdiğin şarkıcı? Gençlerin e, nelerden hoşlandığını, nelere e, meylettiğini. meylettiğini bilmemiz lazım sevgili dinleyiciler. En sevdiğin şarkıcı? Var mı böyle bir şarkı? Mesela Ajda Pekkan dinliyorduk gelirken sabah. Sevgili dinleyiciler arabada. E, Ajda Pekkan'ı Çatır çatır Ajda Pekkan söylerken Alin de arkada söylüyordu. Çünkü az önce e, kendisinde söylediği gibi arabada gelirken arkaya oturur Alin. Şanak sorularda arkadan bir çırpınır. <gülüyor> evet, evet Ajda Pekkan'ı söylüyordun. Bir Ajda Pekkan bak ben yerlilerden Ajda Pekkan en iyi yerli. En sevdiğim şarkıcı ben. Sen misin? Sen kendini seviyorsun. Vallahi hakikaten star gibi cevap verdim. Yani şimdi bir şey, birisini söylerim Diğer arkadaşlarıma ayıp olur Hepsini seviyorum ama en çok kendimi Tamam peki Onun da cevabını almış olduk Ondan sonra ee, Ve tekrar soru bir soru gelmiş ee, Evet Sezer e, Yaman <gülüyor> Ve Görkem, Görkem Hanım Ortada karıştıracak iki soru Sezer Yaman Büyüyünce ne olacaksın Net bir soru Ne olmayı istiyorsun daha doğrusu şu anda. Şu anda. Düşündünüz. Ya ressam ya doktor. Ya ressam ya da doktor sevgili dinleyiciler. Eee herhalde size cevabınızı en güzel cevabı siz? aldı. Ee, Görkem Hanım ortalığı e, dediğim gibi karıştırıyor. Fahir mi? Oktay mı? Annenin mi babanın mı hazırlanmıştın zaman buna hazırlanmamıştınız herhalde. Evcek yani. Çok küçük. Çok Cevap olarak bu soruya hazırlandı. Hangisini seviyorsun? Fahri mi, Oktay mı? Ben de şey yapmıyorum son, cevabı ben çünkü bilmiyorum. beni de ilgilendiriyor. Emir Bey'den şöyle bir e, soru gelmiş, çok önemli bir soru. Ali'nin harçlık durumu nedir? Babadan alamıyordur da annesi haftada ne veriyordur? Ne kadar güzel. Yani e, babayı tanımışız. Sıra Ali'nde. Eee <gülüyor> Sana haftalık veriyorlar mı Halim? Para veriyorlar mı? Para yani. Haftalık deyince yemeği ee, gibi. Oldu. Yani bazen nedensiz istiyorum ben. Öyle. Öyle zaten bazen istemek daha mantıklı. Çünkü ne zaman lazım olacağını bilemezsin. Bazen nedansız. Zaten nedensiz. bir kumbara'm var. Öyle mi? Büyük mü kumbara? Yani kahvenin kapağına bir şey taktık. Onun Hı -hı. üstüne deldik kahve kadar. Hı -hı. Baban mı yaptı o kumbarayı? Evet diyor sevgilinciler Allah cezanı diyoruz babasına. <gülüyor> <gülüyor> o... <gülüyor> Hay kumbara alacağım da ben de kahve kabuğunuzun. O anlaşıldı zaten o anlaşıldı başka bir şey anlaşılmadı Bizim yanlış anlamadım. Lüks bir kahve kabuğunuz oldu da buradan. Tamam e, sakin ol. Kısım lüks desene sen orada. Ee, peki mesela bayramda artık aldın mı birilerinden? Öyle bir şey var mı? Ya. <gülüyor> Sansör ve bakıcı. Ee, peki onun dışında e, mesela en son kim sana para verdi? Para istedin kimden? En son, Hı -hı. En son babam verdi bir de babamdan buldum aldım Babanın cebinden mi Pardon, aldın? Pardon o nasıl ya? Babam uyurken mi? Senin koltuğunda hep para oluyor çünkü. Koltukta değil de <gülüyor> <gülüyor> kasada yani. Buradan hırsız yol göstermeyen sonuçta. <gülüyor> peki e, genelde peki annenden mi istiyorsun parayı babandan mı? Babandan. Babandan istiyorsun çünkü annen zaten veriyor istemeden de <gülüyor> babası üç kere en az üç kere isteme kuralı diye bir şey vardır ege'de sevgili dinleyiciler. O e, Mehmet Eren Bey'in dediği gibi Alin Kayacan canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü <gülüyor> sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten e, Eren Bey doğru bir tespit yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz Az sonra programımız devam edecek İsterseniz biraz da bildiğimiz terbiyesiz kelimelerden bahsedelim Hemen mi girelim ona İstersen reklam sonrasına bir şey yapalım Bir reklam tipi bir şey Ara verecek miyiz yoksa programımız için şey yapıyor muyuz Ege Sana söylüyorum Ara vermemiz gerekiyor O zaman şöyle yapalım Ama isterseniz son Ama söyleyecek misin yayında söylemeyecek misin ne? Ayıp kelimeleri İstersen şöyle yapalım. Sa ben dedim onu. Bir kelime söyle, bir tanesi. Ayıp kelimeleri yayında söyleyebilirsin, Rock'n'roll olur dedim. Evet. Ayıp olur dedi Aylin. Sen karar var. olsun, olmasın. Diye. Ama istemiyorsan söyleme. Söyle. Tamam, söylemek istemiyor. Ama gerçek bir hanımefendi. Ama belki de söyleyecektir sevgili dinleyiciler. Çünkü programımızın biliyorsunuz çanak sorular. Evet. Yani e, her an Bu programda her an her şey olabilir <gülüyor> O yüzden i̇stenirse, Benden istenirse her an her şey olabilir Oktay Aslında Bey çok şey... teşekkürler ee, Hakikaten devam edecek programımız Öyle kesilmez kesme daha. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TÜSİS Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgi diniçler, Oktay Demirci yeni bir proje üstünde çalışıyordu uzun zamandan beri ee, ve dünya premiyerinde bugün yapacak. Hoş geldiniz efendim, stüdyomuzda. Hoş bulduk. Tezden. Çok teşekkür ederim. Ee, yapacaksınız herhalde köşenizi evet. hayata geçireceksiniz. Hı hı. Biraz anlatır mısınız adının ne olduğunu? Ee, akalite Hayatlar programımızın adı. Ee, şimdilik Ekim ayının son Çarşamba günü yapacağız. Yılda bir kere tutarsa her sene devam edeceğiz bu programa. Ee, bugün tabii konuklu bir program düşünüyorum. Hı hı. Ee, hedef kitlesi olarak 7'den 77'ye radyo dinleyen herkes. O saatte radyo dinleyen herkes. <gülüyor> o saatte radyo dinleyen herkes. Konuklu bir program olduğunu söylemiştim. Masrafları olacak, konuk masrafları falan. Ee, beraberce göreceğiz. Akalite Hayatlar. O zaman e, sevgili dinleyiciler sizi bu keyifli programla... Baş başa bırakıyorum. Ben de sizler gibi heyecanla dinliyor olacağım. Akalite Hayatlar adlı bu güzel yapımı. Akalite Hayatlar Jamam'dan iki kilo tartar Bu <gülüyor> Play bütün alayım lütfen. Ee, yo yo, minlerimi kullanmadan alacağım. Hayır taksit olmasın, tek çekim lütfen. Akalite Hayatlar Evet, sevgili dinleyiciler Akarit Hayatlar'da e, bir kere daha birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. E, yine bu hafta e, çok değerli seçkin bir konuğumuz var. Alin Kayacan. E, Alin Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba dedi Alin Hanım. E, ve e, perdenin arkasında da, e, perdenin arkasında <gülüyor> derken gerçekten bir perdemiz var stüdyomuzda ve onun arkasında da. Ee, onun babası. Bir ee, bab kim, kim oldu sonunda çıksın ba Babası, babası e, ama ismi sürpriz sevgili dinleyiciler o var. Merhaba. Ee, ara sıra onun yorumlarına da başvuracağız. Ee, bakalım bu. Ben program... tanıyabilecek misiniz? <gülüyor> program formatına müdahale etmek istemiyorum ama perde en son perde açılsın. Ya, zaten kim oldu? Tamam ortadır. perde en son açılacak da yani isim verilebiliyor programda. Öyle bir şey var yani perdenin arkasındakinin tipi en son belli oluyor. Evet akalite hayatlarda e, ilk sorumuz Alin Hanım'a olacak. Alin Hanım, olacak. Ali Hanım e, evinizden arabanıza doğru giderken nasıl bir yol kullanıyorsunuz? Mesela kapıyı açtınız ne yapıyorsunuz? Ne ile gidiyorsunuz? Apartmandan çıkıyoruz. Nasıl çıkıyorsunuz işte tam orasını? Şifreye girip çıkıyoruz. Şifreyle çıkıyorlar sevgili dinleyiciler. Görüyorsunuz Akalite Hayatlar'da ilk şifre kullanımı. Daha birinci haftada. Evet. E, i̇kinci olarak e, sorumuz e, müzik alanından geliyor. E, herhangi bir enstrüman çalıyor musunuz? Piyano çalıyorum, gitar çalıyorum. Bir de orf. Piyano, gitar ve orf. Orf çalıyor. Orf şey müzik şey eğitim. Ork değil Orf. Orf. Ee, sevgili dinleyiciler görüyorsunuz. Hiç duymadınız. <gülüyor> akalite hayatlarda bugüne kadar hiç duymadığımız enstrümanları ilk defa ve birbirinden de e, akalite enstrümanlar. Piyano, gitar ve Orf. Orf müzik dersi. Dersi evet. Orf <gülüyor> var mı diye dükkandan isteyemiyoruz. Öyle bir şey yok yani. Akalite hayatlar perde arkasında bu anlarda dönebilirsiniz. Peki. Ee, akalite hayatlarda e, bir başka sorumuz yine aynı konuğumuza Aylin Hanıma. Bugüne kadar hiç uçağa bindiniz mi? Bindim. Bindim diyor. Akalite hayatların ilk konu. Ee, nereye gittiniz? Birinde. Evet. Fransa. Evet. Öbüründe. Amerika. Evet. Öbüründe İstanbul. Öbüründe İzmir. Sevgili niçler. Cevapları Herhalde herkes not aldı Gidiş Benim tekrar etmemem çarpabilir. <gülüyor> Tekrar etmeme gerek yok Gidiş dönüşü olduğunu da Bir kere daha perde arkasından gelen fısıltıyla Öğrenmiş olduk Şunu sormak istiyoruz Alin Hanım size Eviniz sıcak mı? Özellikle kışın. kışın Kışın soruyorum Yazın zaten sıcak da Kışın sıcacık, sıcacık oluyor mu eviniz? Hayır <gülüyor> sevgi dinler. Akalite hayatlara. Yani Ali'ni tek başına bıraksalar sicicik yapar o evi ama ne oluyor? Dışarıdan müdahale oluyor. Kızım 40'a getir. Yavrucum çok sıcak oldu. 30'a getir. Şunu soralım. Öncelikle kombili mi eviniz? Kombili bazen. Bazen kombili. Kış aylarında özellikle değil mi? Çalıştığı zaman kombi. Peki kombinin hmm. ayarını kim yapıyor? Baba. <gülüyor> Akalite Hayatlar'da cevabı aldınız sevgili dinleyiciler. Ee, onun dışında normal ekmek yiyor musunuz diye soruyorum. Normal ekmek mi tost ekmek <gülüyor> yiyor musunuz? Biraz da e, yemek mutfak alışkanlıkları üzerine bir iki şey soracağım. E, evde her istediğin zaman ekmek bulabiliyor musun? Ee, bazen bulabiliyoruz. Bazen mi bulabiliyorsun yoksa her istediğin zaman bulabiliyor musun? Hayır. Hayır. Maalesef, <gülüyor> maalesef her istediğin zaman ekmek. Yani Hayır. akalite hayatlarda zaten öyle her istediğin zaman ekmek olmaz. Yani bazen ekmek yenir. Ekmek çünkü çok şey bir şey değil. Peki özellikle aradığın bir ekmek var mı? Evde. Arayıp da bulamadığın. Ya da ilk elini ekmek sepetine attığın zaman... Soru anlaşılamadı şöyle herhalde sorayım, Şöyle sorayım. Ekmek sepetini ilk attığın zaman ne tip bir ekmek geliyor senin eline? Tost ekmek. Tost ekmeği sevgili dinleyiciler. Akalite hayatlarda bütün noktaları birleştirmenizi izleyeceğim programın sonunda. Ee, devam ediyorum. Ee, bugüne kadar... Ali Hanım, e, Bugüne kadar... Toplu taşım kullandınız mı? Yani otobüs, dolmuş, teleferik, tramvay. Veya Ankara'yı. Kullanmadım. <gülüyor> Kullandın bakın. Kullandınız mı? Kullandım. Kullandı. İşte görüyorsunuz. Akalite Hayatlar toplu taşımda kullanmayı teşvik ee, ediyor. Bir ee, ediyor donmuş, şey. Birlikte. Ee, şimdi de e, perde arkasından sorular köşesine geçeceğiz dinleyici soruları var mı? dinleyici soruları yok akalite e, hayatlara dinleyici sorularını aldığımızı söylememize gerek yok herhalde herkes zaten biliyor bir yandan bakıyorum ben de sen de sorular sorabilirsin Ali evet tekrar. sen de sorular sorabilirsin istersen bana. senin programını hazırlayalım bir tane ama bir dakika bir soru daha var son bir soru var ha. büyüyünce ne olmak istiyorsun bu da özel Ali'nin tekrar sorulmasını istediği bir soru çanak sorulardan kalan soru. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Dediğim diye düşünüyorum. Perde arkasından görüyorum. İstersen sen bir tane program yap. Ondan sonra Alin Kayacan'la e, çanak sorular mı? Yok olmaz. Sistematik sorular diye bir şey yapalım. Sen Oktay'a sorular sor. Tamam mı? Hı hı. Sevgili dinleyiciler çocuk işçi çalıştıran programımızda e, şimdi şimdi <gülüyor> Alin Kayacanla sistematik sorular köşesine geçiyoruz. Hazır ama sen açılışını yapacaksın. Hoş geldiniz falan filan. Evet. De, tamam konuk benim şimdi Ali. <gülüyor> ben sana sorular soruyorum, sen de öyle sorular. Alin Kayacanla sistematik sorular. Hoş bulduk merhaba. İlk sorum size olacak. İlk sorum size olacak. Evet. Sorularınızı bekliyorum Hanım, beni çağırdınız buraya. İşimi gücümü bıraktım buraya geldim yani. Fahir mi seviyorsun babam mı seviyorsun? Anlaşılmadı sorun biraz daha mikrofona. Fahir mı seviyorsun babam mı seviyorsun? Evet, e, çok ağır bir soru oldu ilk soru için. Şimdi tabii e, yani sonuç olarak e, ikisinin de falanlı filanlı e, yeri ayrı. Markete, Markete evet. market e. neden Ege Bey'le gitmiyorsun? sonuç olarak e, ne kadar iyi bir sunucu olduğunu herhalde anladınız sunucuyla sorduğu sorudaki kişi arasında e, bir akrabalık şeyi olmadığını göstermek için Ege Bey dedi babasına şöyle çok markete gittiğimiz zaman oluyor babanla ona da markete gidiyorum ama sonuçta benim de marketi, hayatımda market harcayacağım zaman kısıtlı yani hayatımın tamamını marketlere ayıramam sevdiğim insanlarla market geziyorum onlara sevgimi ispat etmek için. öyle bir şey yok Evet. Çocuğunuz var mı? <gülüyor> <gülüyor> çocuk yapmayı düşünüyoruz. Çocuğumuz yok. Ee, çocuk yapmayı e, şu anda öyle bir planımız yok. Düşünür. Düşünür. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu da bir yere not düştüm. Teşekkür ederim. Bu arada bir soru geldi Bahar hocamızdan. Evet. Ali'nin kahvaltıda ne yiyor? Cornflakes falan mı? Dömüş. Akalite hayatlardan kalan bir soru. Ne yiyorsun Ali'nin kahvaltıda? Kaçta kalkıyorsun sabah? Önce onu sorayım. 6.30 diye ben buradan perde arkasından cevap vermek istiyorum. Teşekkür ederim. 6.30'da mı kalkıyorsun? Akşam kaçta yatıyorsun gece? Gece 10'da herhalde. 8'de. <gülüyor> 8'de ya da 10'da 8 10 arası bir yerlerde yatıyorsun ve sabah 6.30'da mı kalkıyorsun? Evet. Kendi kendine mi kalkıyorsun? Peki yoksa annen ya da baban mı kaldırıyor kendi seni? Başıma. Efendim? Kendi başına. Kendi başına kalkıyorsun. Peki Selin'in ağlamasıyla mı uyanıyorsun yoksa? Harikoş böyle gidiyorsun. Benim ağlamam oluyor. Kardeşim niye ağlıyor acaba falan gibi böyle bir şey oluyor mu yoksa kendi kendine mi? Bazen kendi uyanırım, bazen kardeşim uyandırıyor. Kardeşin uyandırıyor. Peki. Kahvaltıyı peki sana kim hazırlıyor? Baban mı annem mi? Bazen annem uyuyor. Babam kalkıyor. O zaman babam hazırlıyor. Bazen babam uyuyor. Annem kalkıyor. Annem hazırlıyor. Ne kadar güzel. Peki annenin hazırladığı kahvaltı ile babanın hazırladığı kahvaltı arasında fark var mı? Hangisini daha çok seviyorsun? Baba. Babanın hazırladığı kahvaltı hmm. Akalite hayatlara... Ee... Daha yakışır bir kahvaltı oluyor diyorsun. Ne hazırlıyor mesela baban sana kahvaltı olarak? Bazen tost hazırlıyor. Yazık çocuğa. Evet. <gülüyor> yazık çocuğa yazık. Nasıl? Şükretme şeyini oturtmuşlar sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Annem de omlet hazırlıyor. Ben hiç omlet sevmem. Ne, omlet sevmediğin zamanlarda oluyor... Tu Anladım kadarıyla tost sevmediği zamanlarda oluyordu halde. Ama büyüyünce... Sütü büyünce... kesilir, sütü kesilir. Dinlerse sütü kesilir. Ba bazen evet. yani aslında seviyorum omleti ama büyünce sevmedim. Ha Eskiden hani daha küçükken... çok seviyordum. E, onu söyle annene ben çok omlet sevmiyorum anne bana tost yap falandı. Ama hep aynı şeyi yiyorum diye. Ha, değişik bu, hmm. bunu yumurta da yemen lazım diye yapıyor. Anladım. Peki ondan sonra sabah kahvaltını yapıyorsun. Evet. Sonra ne oluyor? Sonra... Dişlerini fırçalıyorsun mı? Sonra giyinmeye mi başlıyorsun okul için? Önce giyin, sonra yemek yiyorum. Tamam. Hizalt yapıyorum. Tamam. Ondan sonra kahvaltını bitirdikten sonra şimdi bir gününü dinliyoruz sevgili denizler annem. Ondan sonra okula gidiyorum. Nasıl gidiyorsun ama? Yani kim götürüyor seni? Servis mi alıyor aşağıdan yoksa bir şey mi babam mı götürüyor, annem mi götürüyor? Babamla gidiyoruz böyle. Hı hı. Bir arkadaşımın annesi alıyor. Hı hı. Öyle okula götürüyor. Ha bir arkadaşın annesi. arkadaşında da seni okula götürüyor. Evet. Yine kolay yolu bulmuş. Söylediğiniz şeyler. Ya sonuçta hani... Tek araba. <gülüyor> küresel iklim değişikliği falan filan diyerek falan filan konuşarak yine yolu bulmuş. Evet. E, ondan sonra ne kadar sürüyor okul? Yani... Mesela böyle aralıksız dersler mi oluyor yoksa ara ara böyle teneffüs falan filan oluyor mu? Oluyor. Hı. Üç teneffüs oluyor. Aslında iki ama 3 de denebilir. Çünkü okula giriyorsun hemen ders yapmaya başlamıyorsun. Küçük bir teneffüs olduktan sonra derse giriyorsun. Evet. Sonra derslerin arasında iki teneffüs olunca üç. Üç olmuş oluyor. Hı. Üç olmuş oluyor. Peki yoruluyor musun okul bitinceye kadar yoksa? Yo, daha devam etse ederim derslere mi diyorsun Yoruyor mu yani yor... Bazen yoruluyorum Çok erken kalkıyorum hmm, Kıyamam ben sana Çok özür dilerim sevgili dinciler. burada Burada de... tarafsızlığımı, <gülüyor> tarafsızlığımı kaybettim böyle Yani devam edebilirim falan. Devam edebilirim gibi geliyor Peki ondan sonra Okul bitiyor sonra yine Arkadaşın annesi mi seni okula götüren arkadaşın Bu arada adı ne Nazın annesi bırakıyor seni. Buradan... Nazın annesinin adı da Ayça. Buradan. Ama sevgili Ayşe çok teşekkür ediyoruz. Ee, ona ona da teşekkür ederim. Ulaşım sponsorumuz sayılır bizimde. Evet. Ama bu sefer de babam veya dedem götürüyor Naz'ı eve sonra beni. Ha dönüşte öyle bir şey. Ee, Ayça'ya teşekkür etmiştik onu geri alıyoruz. <gülüyor> ben alıyorum ya okuldan bana bir alkış olsun diye. Bugün pek az konuştum programda. Hakikaten yatış yani tam anlamıyla çocuk iş çalıştı. <gülüyor> Peki ondan sonra... <gülüyor> ne oldu? Suspe dedi sana Çıkırın galiba. fırla da benim var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bugüne kadar bizim söyleyemediğimiz şeyler vardı programda. Çünkü Ege konuşurken hep tükürüyüm fırlar. fırlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ilk başta e, ilk olarak az önce Ali kendisinin yüzüne vurdu. Evet. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. De, bazen de deden alıyor dedin değil mi? Evet. İyi mi dedenle aranız? İyi. Seviyorsun onu. O da seni çok seviyor biliyorum ben. Ve biz okulda merdivenler var. Evet. Bir de şöyle merdivenler için tutma yeri var. Trabzan. Bazen biz oradan kayarak geçiyoruz. Tutma yerinden kayarak geçiyorsunuz. Orada zandan. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dileriz. Burada yine tarafsızlığımızı kaybettik. Ee, evet. O, onun dışında... E, dede alıyor seni. Sonra nereye getiriyor? Eve mi getiriyor? Önce beni götürüyor sonra nazı. Ha, o kadar da olsun ay Hanım. Evet. <gülüyor> önce, önce seni bırakıyor eve. Seni ha? kim karşılıyor evde? Beni. Seyis karşılıyor. Seyis karşı deyip bakıcımı götürüyor. Babam. Seyis <gülüyor> işte dedi. Hey, yazık. Yazık babaya el kaldırmasından Emine daha. Hanım. Emine Hanım karşılıyor. <gülüyor> Bakıcıs, bakıcın evet. yani. Hı. Sevgili dinciler akalit hayatlar. Alarması yanıyor şu anda. Evet ondan sonra... Bizi Emine teyze dinliyordur şu anda evde ona bir şey söyle istersen. Ama sen çok seviyorsun değil mi Emine teyzeni? Evet. O da seni çok seviyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Diye tahmin ediyorum. Ee, Emine Hanım karşılıyor. Emine hanım da buradan... Oktay biraz da bana sorular sorsanız. Sorayım abi. E, bugüne kadar e, Ali'ni az önce <gülüyor> sormuştum. <gülüyor> Ben çünkü bugün soru sorma günümdeyim. E, yerli yersiz saçma sapan bazen mantıklı sorular soruyorum. Sevgili dinleyiciler siz de ben, benim size soru sormamı istiyorsanız et modern sabahlı yazabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz her soruyu sormaya İşte <gülüyor> bir adam var karşınızda. Çalak soruları böyle yapsaydık ya. Hadi son 10 dakikayı böyle yapalım bari. Nasıl? Oktay Demirci ile Çalak Sorular Arasın dinleyicilerimiz. Önce bir şey yapsınlar Bir giriş Ne soru, sorulmasını istediğini söylesinler Siz cevabı verin ben sorusunu sorayım Yani siz sonuç olarak iki kere cevap vermiş olacaksınız Öyle bir e, durum var Ben bulurum cevaptan soruyu tamam, Telefonumuzu da verelim de son 10 dakikada bir şey yapalım Evet Çanak sorular Buradan güzel bir girdi de olabilir yani Tabi yani onu en başta şey yap söyledim ben ama kimse şey yapmadı Aslında çok güzel bir şey yani e, i̇stediğiniz yere konuyu getiren bir e, adam var karşınızda. İstediğiniz şekilde konuşalım. Ben onu önceden değerlerden... pazarlığını yaparım onun. Bir, de, bir denemesini yapalım isterseniz sevgili Şimdi dinleyiciler. Şimdi bir reklama gireceğiz. Reklamdan sonra telefonumuz 210-30-30. Uygun evet. ücret karşılığında istediğiniz çanak soruyu. Bugün bugün ücret yok. Deneme. Bugün deneme. Bugün deneme. denemesini yapacağız. Sonra alıştıktan sonra. Dostlarınıza tavsiye edersiniz. edersiniz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Devri dinleyiciler programımızın son dakikalarında yepyeni bir girişimle karşınızdayız. Oktay Demirci ile Çanak Soruları halka açıyoruz. Halka arz ediyoruz adeta. Ee, bu ne olacak? Hem programımıza bir renk katılmış olacak hem de yani. bir ek gelir olacak bize. İstediğiniz... <gülüyor> soruları uygun bir ücret karşılığında tabii ki bugün ücretsiz olduğunu hatırlatalım bir deneme yerine olarak yapacağız şimdi telefonumuz 210-30-30 size sorulmasını istediğiniz çanak soruyu Oktay'a e, iletiyorsunuz ilk önce ben şey alacağım ondan sonra program içinde Oktay Demirci size soracak hı hı. siz de vermek istediğiniz cevabı vereceksiniz hemen bir telefonluk vaktimiz var zaten bugün şanslı bir dinleyicimizin çanak sorusunu ee, Ceva sor soracağız cevaplamasını de. sağlayacağız yani şöyle de bir şey var hani bu ilk biz bir fikri ortaya attığımız zaman radyo yani ne alakası var falan dedi yaklaşık üç buçuk senelik bir proje bu ee, şunu anlatabildik biz e, bu projeyi kabul eden e, radyo yöneticilerimize e, yani bazen insan her e, aklında geleni söyleyemiyor yani Tabii ki. yersiz oluyor İlla o konunun gelmesi o şeyin bir şekilde ...söylenecek şeyle konuşulan şeyin alakası... ...durup dururken bir şey söyleyemiyorsunuz... ...çok söylemek isteseniz... ...orada sorulsaydı söylerdim dediğiniz anlar oluyor... ...anlar oluyor ve aklınıza bir şey geliyor... ...onu böyle durup dururken söyleseydik... Ya ...ne kadar değerli bir şey olsa da o söyleyeceğiniz şey... ...o değerinden... ...yani anlaşılmıyor o değeri... ...ama yani konu içinde onu söylersiniz... ...mesela biri size söylese... ...laps diye mesela cevabı yapıştırırsınız... Veya bir şey. ...buna fırsat veriyor... Çanak soruyor. E, i̇ş yerinizden e, birine laf sokma imkanı, özel hayatınızla ilgili şeyler olabilir veya herhangi bir konudaki düşüncelerinizi bir çanak soruyla ile bize e, Birine mesaj verme olabilir. Yani bir... veya şey de olabilir. E, hiç ilginç bir anınız var mı gibi bir çanak soruyu da sorabilir Evet yani mesela bir şey yaşamışsınızdır. Onu anlatamamışsınızdır. 8-10 sene önce yaşadığınız bir şeyi. O içizde kalmıştır. Onu <gülüyor> mesela çünkü biz de yani Mesela, zaman zaman oluyor. Bağlamdan kopuk bir şekilde söylüyoruz. Söylüyoruz. İçimizde de hep şey var. Keşke birisi sorsaydı. Biz bile yapıyoruz bunu biliyor musun? Yani konusu olmayan aramasın diyoruz mesela programda. Yani şimdi onun konu olup olmadığını eğer çok iyi oturtamamışsa bizim dinleyen kişi, çok değerli kişi arayıp da bize söylemez abi. Telefonumuz 210-30-30 Sevgi Dinli'yi Şimdi herhalde bu ücretli olacağını söyledik ya o yüzden şey oldu hmm. bilmiyorum. Yok ücretli değil ya. Bugün bedava. Ücretsiz. Ücretsiz ücretsiz. Ee, mesela ben bir e, çanak soru şeyi al, dinleyicilerimiz olacak da hazır. Demin telefonlarımız çalıyordu. Ne oldu? Ben anlamadım bir. Ücretsizken ben de bir şey yapsam mı diye düşündüm de. Yığılma mı oldu? Ne oldu? Herhalde. <gülüyor> herhalde yığılma oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ufuk Evren ben. Ufuk hanım hoş geldiniz. İlk önce ben e, ne sorulması istediğinizi alayım. Oktaya ileteceğim. Radyo türüyle alakalı bir anınız var mı? <gülüyor> Peki e, Ufkanlar. Ya ben kaç deferdir arıyorum, hep programın sonunda geldiğim için anlatamadım. E, Ufkan bir saniye lütfen. Ben, ben çünkü programcı ben değilim. Lütfen bana anlatmayın. Tamam. Orkay bey e anlatırsınız. E, sizi bağlayacağım lütfen hattan ayrılmayın. Tamam. Çanak sorular. Oktay Demirci ile Çanak Sorular. Merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Ee, Ufuk Hanım bir saniye. Ee, sevgili size soru soracağım ben. Sevgili seyirciler e, ve sevgili dinleyiciler. E, Radyo Otude Çanak Sorular e, başladı. Bu hafta çok değerli bir konumuz var. Ufuk Hanım. Ufuk Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kısaca tanıyalım sizi ben ıı, 46 yaşındayım. iki çocuk annesiyim. Sürekli radyo ötüyü arıyorum. Ee, konuşuyorum sizlerle. Evet. Ee, Aa, başıma de, çok güzel demiştim. bir anı geldi sizinle alakalı. Ama her seferinde aradığımda programın sonuna denk geliyorum. Evet. Bu sebepleri anlatamıyorum. Ne acı bir tesadüftür ki bugün de programımızın sonuna geldik. <gülüyor> ee, yalnız e, tabii ki programımız çanak sorular olduğu için size bir soru sormadan kapatmayacağız programımızı. Süper. <gülüyor> Canlar Fukanım. Bunca yıldır dinliyorsunuz hiç. Bunca yıldır e, Radyo Otium Modern Sabahları dinliyorsunuz ve pek çok kere bağlandınız Ufukanım. Peki evet. hiç Radyo Otü ile ilgili ilginç bir anınız var mı? Evet, evet evet maş. Şimdi eee bir iki ay önce <gülüyor> hemen cevaplıyorum. Programı hiç bana anlatmam lazım Buyurun. Yani. Buyurun buyurun hemen dinliyoruz sizi. Çanak sorular. Evet ama dinleyince siz de bayılacaksınız buna. İki, iki ayı kadar önce evet. sizin programınıza bağlandım. Evet konu özgüvenle, neydi? Özgüvenle, özgüvenle alakalı konuşuyordunuz. Ondan sonra ben de bir takım yorumlar yaptım. İşte özgüvenle alakalı. Yine evet. sabah böyle bu saatlerdeydi. Bu saatlerde program evet. Ondan sonra e, şey... Em, psikoloji, e, psikoloğumuz vardı, psikoloji danışmanımız vardı kimde hatırlamıyorum neyse onunla birazcık sohbet ettik sizlerle sohbet ettik sonra dedim ki e ya dedim ben tamam özgüven hakkında çok şey biliyorum eğitimlerini de veriyorum ama iki tane çocuğum var evet Ve, e onların kendilerini hani daha iyiye yönlendirmeleri için eksiklerini söylüyorum anne olduğum için hiç dinlenmiyorum dedim Evet. ondan sonra konuştum birazcık fikirlerinizi alayım falan dedim sonra kapattık orada ben e iş yerine gidiyordum Beş dakika, telefonu kapattıktan sonra beş dakika sonra oraya vardım. Telefonuma mesaj düştü. Kızım o sırada Amerika'daydı benim. Evet. Mesaj düştü. Kızım bana mesaj atıyor. Diyor ki, Anne, radyolara bizim mi şikayet ediyorsun? <gülüyor> Bilmiyorum, yani... istediğiniz tepki oldu mu? <gülüyor> Olmadı! Ay. Olmadı, aa falan vaş. Aa, vaş. <gülüyor> O da O da dinlemiş yani... mi? Radyoyu hayır, radyoyu dinleyen bir arkadaşı, He. o da mesaj atmış, Çünkü o da bana mesaj atıyor. yarım yamalak anlatmış, büyük ihtimalle kız kaç arkadaşı kıskanmış, siz bağlandınız ve çocuklarımı övdünüz evet diye. Bence. Ya, ya. Bir de tabii, Benim... yani Ufuk Hanım bir özlem de var şimdi kızınızda, yani öyle bir şey de var. Bir nazlanma <gülüyor> gibi düşünün siz onu. Ne yapıyor Amerika'da kızınız? O e, şey, e, babasının yanına gitmişti, gezmeye gitmişti, bir ay kaldı, geldi. Geldi. Ama şunu söylemek istiyorum yani evet. başında da söyledim ben 46 yaşındayım ben 87 Amerika'ya gittim uzun süre orada yaşadım. Evet. Ve e, şey o dönemlerde ben anneme mektup yazardım 3 haftada gelirdi. o da aynı gün cevap yazardı 3 haftada da bana gelirdi yani iletişimimizin çer çerçevesi bir buçuk aydı telefon kullanmıyorsan böyle mesaj falan cep telefonu falan yıllarda yoktu yani 5 dakika sonra kızınızın e, bu haber ulaştı dedikodu dünyayı dolaşmış bu da radyo otcu üzerinden dinleyeniniz bol olsun çok teşekkür, teşekkür ederiz Fukanım Hanım. Olunuz, var olunuz Fulya Hanım'dan rica edelim o zaman e, Fukanıma şey yapam uğurladıktan sonra bir çanak soru daha alalım çünkü dinleyicilerimizden ilgi abi var abi gelir tabi Gelir. Ee... Ücretsiz olduğunu da tabii bulunca millet beleşçiler... Ama şimdi yani anı programına da dönmesin programımız. Yani yani an... Çünkü tek bir soru değil. Çanak soru her konuda. Her konuda. Son bir telefon ama herhalde insanlar... Ee, diyor geldi telefonumuz. Geldi mi telefonumuz? Tamam son, en son son bir telefon alıyoruz sevgili dinleyicim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Fırat. Fırat Bey. Evet. Neredesiniz Fırat Bey şu anda? Şu anda Batıkent'teyim. Batıkent'te. Ne sorulmasını istiyorsunuz Fırat Bey? Yani genel sorabiliriz aslında ee, şöyle bir şey Buyurun. bu trafikte beklerken e, arabada ne yapmamız gerekir e, gibi bir soru yöneltebilirsiniz. Peki. Tabii ki tamam, o zaman bir saniye Fırat Bey hatta kalın lütfen programa birazdan giriyoruz çünkü. Çanak Sorular Oktay Demirci ile Çanak Sorular Sevgili dinleyiciler bir kere daha merhaba. Bugün bir ilk gerçek düşüyor ve ikinci konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Fırat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fırat Bey Kolay dinleyicilerimiz geldin. sizi teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz sizi uzun saatlerini, dakikalarını trafikte geçiren Fırat olarak tanıyor. Evet. ve bu konuda dinleyicilerimizden yoğun bir soru var. Genelde tek bir eksende toplanmış sorular. Müsaade ederseniz bunu ileteceğim size ve cevabını evet. vermenizi isteyeceğim. Buyurun. Uzun saatlerinizi trafikte geçiren biri olarak evet. bu trafikte nasıl vakit geçirilir arabanın içinde tek başınayken özellikle? Ev arabaya taşıyacağız. Evet, fratelli. Yani, ev arabaya taşıyacağız. E, şöyle öğle yemeğimiz, sabah kahvaltımız, kastemiz, çayımız, kahvemiz. Artık bu iş buna döndü gibi geliyor bana. E, yakın zaman içerisinde bu olacak sanırım. Çünkü e, günün e, uzun bir zaman arabada geçirmeye başladı. dönerken özellikle eve ve giderken işe e, bununla alakalı bir hep bir durum var. Sanıyorum dinleyicilerimizin de bununla alakalı büyük evet. problemler yaşadığına evet. inanıyorum. Artık öyle bir yani duruma geldik. Ee, eşyamızı bile arabada kıyafetlerimizi değiştirebiliriz aslında. Fratney sistemi yaptırdım. Çok teşekkür ederim. Benim aklımda pek çok soru var bu anlattıklarınızla ilgili olarak ama hepsi benim aklımda olduğu için maalesef Buyurun. programımızın formatı gereği soramıyorum. <gülüyor> ee, sizden gelmesi lazımdır. Çok Pardon. teşekkür ederiz. Ee, umarım açıklayıcı olmuştur diğer dinleyicilerimiz <gülüyor> için. Ee, i̇yi yolculuklar diliyoruz çok vahim durum. İnşallah bunu bu şekilde çözeriz diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz efendim. Hoşça kalın. Ev arabaya taşındı. sloganımız evi arabaya taşıyın. Evi arabaya taşıyın diyor. Evet. Fırat Bey çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz İyi Fırat günler. Bey. Evet, Çarak sorularda bir gün daha sona geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya belki belki de bul <gülüyor> belki buluşuruz, belki buluşmayız. Hoşça kalın. Oh, yes. Çanak turların sonuna gelmişiz. Az önce duyduğumuz ofis da bize bağırıyordu. Alci hoşça kal diyecek misin? Hoşçagü olacak.